Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kaz Dağları'nda yapılmak istenen Yenice Çırpılar Termik Santrali Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme yani ÇED raporu 11 Ocak'ta yapılacak İnceleme Değerlendirme Komisyonu yani IDK toplantısında karara bağlanacak. İDA Dayanışma Derneği, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin de aralarında olduğu ekoloji örgütleri IDK toplantısına itiraz etmeye çağırıyor. İDK toplantısı 3 Şubat 2016'da yapılacaktı. Agonya Ovası'ndaki 65 muhtarın itirazı toplantıyı ertelemişti. Firmaya 23 Mart 2016'da Ankara'da gerçekleştirilen İDK'da eksiklikleri gidermesi için süre verilmişti. Çırpılar Köyü'nde kurulmak istenen santral yılda 3,5 milyon ton kömür tüketecek. 90 futbol sahası büyüklüğünde bir alan 465 bin ton külün depolanması için kullanılacak. Santral Kaz Dağları'ndan doğan Yenice Gönen Çayı'nın 1-2 kilometre yanına yapılmak isteniyor. Bölgede yaklaşık 25 bin kişi yaşıyor. 60 bin dönüm arazide tarım ve hayvancılık yapılıyor. Agonya Ovası'nda dünyaya ün salan adını Yenice'nin kırmızı biberi diye tanıtan kapya biberi ve hayvan besi yemi olan Mısır, Amerika ve Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul'daki askeri alanların yapılaşmaya açılması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine yönelik tehlikeye dikkat çekti. Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul'daki askeri alanların yapılaşmaya açılması ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine yönelik tehlikeye dikkat çekmek için bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili, Her türlü mücadele vermeye kararıyız bunun için denildi. Çevre Mühendisleri Odası'nda düzenlenen toplantıda Kuzey Ormanları Savunması üyesi Profesör Doktor Zerrin Bayraktar ve Ayşe Yıkıcı söz aldı. Basın açıklamasında "Askeri alanlardaki ormanlar İstanbul'un geleceği olan Kuzey Ormanları'nın doğal parçasıdır. Her şartta korunmalı, ormana dahil edilmelidir." vurgusu yapıldı. İstanbul'daki orman alanlarının 2012 yılında 710 bin hektarken, 2015 yılında 637 bin hektara düştüğü belirtildi. Kuzey ormanları savunması adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Zeyrin Bayraktar, İstanbul içinde yer alan 17 hektar askeri alanın 15.7 hektarı orman alanı. De bir bütünlük oluşturmaktadır. Bugün çitlerle ayrılmış olmasına rağmen Kuzey Ormanları ekosisteminin doğal bir parçası olan bu alanların çeşitli isimler altında doğal çevreden koparılmaması ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğini inanıyoruz. Aslında ormanın bir parçası olan bu alanların orman olarak tescili için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız dedi. İstanbul'daki yeşil alanların kaybedildiğini dev bir beton yığınına dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, kuzey ormanlarının korunması ne kadar önemliyse kent içinde yeni yeşil alanların yaratılması da o derece önemli. Bu yüzden kent içinde kalan askeri alanlar sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Validebağ Korusu, Aydost Ormanı gibi mesire amaçlı kullanılmayan bir koru olarak değerlendirilmelidir şeklinde konuştu. Basın açıklamasında konuşan Ayşe Yıkıcı da İstanbul İstanbul'da 195 adet askeri alan tespit ettiklerini, bu alanların büyüklüğünün 225 milyon metrekare olduğunu söyledi. Askeri alanların büyüklüğü açısından Esenler, Tuzla ve Başakşehir ilçelerinin ön plana çıktığını söyleyen yıkıcı, kent içinde 172 adet ve 67 milyon 385 bin metrekare büyüklüğünde askeri alan yer alıyor. Orman içerisinde kalan askeri alanların sayısı ise 23. Bunların büyüklüğü ise 157 milyon metrekare dedi. Askeri alanların yapılaşma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Yıkıcı, Hastal ve Maltepe kışlaları gibi geniş arazilerin yanı sıra Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada, Deniz Lisesi, Beşiktaş'taki Balmumcu kışlası gibi askeri alanların da risk altında olduğunu söyledi. 2016 yılının son Critical mass, Critical Mass 78, 30 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Her zaman olduğu gibi saat 18.30'dan itibaren İzmir Konak Meydanı'nda Saat Kulesi yanında toplanan bisiklet kullanıcıları akşam 7 itibariyle Critical Mass Tour'una başladılar. Toplanma esnasında İzmir Müzisyenler Derneği'nin mini konseriyle de keyifli anlar yaşandı. Akşam 7'de şehrin trafik yoğunluğunun olduğu bulvarlara doğru yola çıkan bisiklet kullanıcıları sırasıyla Fevzi Paşa Bulvarı, 9 Eylül Meydanı ve Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Şehit Nevres Bulvarı, Montre Meydanı, Şair Eşref Bulvarı, Asancakları, Talat Paşa Bulvarı ve Gün Doğdu Meydanı boyunca bisikletlerini sürdü. Yaklaşık 1 saat süren sürüş, yüzün üzerinde katılımcıyla gerçekleşti. Gün Doğdu Meydanı'nda Konak Belediyesi'nin çay ikramı ile son bulan sürüş Renkli görüntülere sahne oldu. Yeni yılın gelişinin kutlandığı 31 Aralık'ın bir gün öncesine denk gelmesi nedeniyle bisikletliler yeni yıla uygun kostümler, süsler, şapkalarla katıldılar bu tura. Tura ayrıca bir müzikli, römorklu bisikletin de eşlik etmesiyle tür boyunca müzik yayını yapıldı. Gezi amaçlı değil, ulaşım amaçlı bisiklet yolu istiyoruz. Pankartıyla yapılan sürüşte İzmirli bisikletçiler şunları dile getirdi. Kıyı şeridine hapsolmuş, yerel yönetimin ulaşım politikalarına ve ulaşım bütçesine dahil etmediği, halen gezi aracı olarak baktığı bisiklete ulaşım amaçlı olarak şehir içi yollarda yer açılmasını istiyoruz. Bisiklet yollarının rekreasyon alanının bir öğesi olarak değerlendirilmediği, ulaşım ve karbon emisyonu planlarına dahil edildiği bir anlayışla yerel yönetimi Görev yapmaya davet ediyoruz Avrupa'da birçok şehirde bir ulaşım hamlesi olarak değerlendirilen bisiklet yolları ulaşım planları içinde onlarca kilometre olarak şehri boydan boya geçen aksar şeklinde telaffuz edilirken şehrimizde halen yeşil alanların bir süsü olarak 400-800 metre gibi uzunlukta yapılır durumda bu da bisiklete bakışın halen ulaşım odaklı olmadığının en belirgin özelliği. Bu isteklerimizi dile getirmek için her ay Critical Mass sürüşündeki yollarda demokratik ulaşım hakkımız için bisiklet sürmeye devam edeceğiz dedi bisiklet kullanıcıları. Ocak ayının son 27 Ocak Cuma günü de tekrar Critical Mass 79 yapılacak ve yine eğlenceli bir şekilde konak meydanında saat 18.30'da buluşacaklar bu bisikletçiler. Bisiklet kullanıcıları Ocak ayının son 27 Ocak cuma günü yapılacak olan Critical Mass 79'da daha fazla bisiklet kullanıcısıyla daha eğlenceli şekilde her zamanki buluşma yerleri olan Konak Meydanı'nda saat 18.30'da buluşmak üzere Gün doğdu Meydanı'ndan ayrıldılar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.